Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 246. ayeti kerimesinde kaldık. Tabi evvela nerede kaldığımızı hatırlatacak olursak, önceki ayetler aslında önem arz ediyor. 243. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle, hani ölümden kaçan bir kavimden bahsetmişti. Hatırladınız mı dostlar? Geçtiğimiz ders... Peygamberin emrine icabet etmeyip ölüm korkusundan ötürü ölümden kaçan ve bundan ötürü de başka bir şehire sığınan bir kavimden bahsetmiş Allah Azza ve Celle. Biz de o ayeti irdelemiştik. Aslında dedik ki geçtiğimiz hafta nereye kaçarsan kaç ölümden kaçışın olmadığını konuşmuştuk. Allah Azza ve Celle savaştan ölürüz korkusuyla kaçanları hiç ölümün gelmeyeceği yerde yakaladığını anlatmıştık. Dolayısıyla ölümden kaçmanın mümkün olmayacağını bilip, ölüme hazırlanmanın esas olduğunu konuşmuştuk. Ve yine aynı şekilde, Allah Azza ve Celle'nin her şeye mutlak kadir olduğunu konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Çok önemli bir cümle ifade etmiştim geçtiğimiz ders. Demiştim ki, bizim nazarımızda olmayacak işleri, Oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz demiştik. Önemli bir cümle. Belki sizin, bizim, nazarımızda olmayacak bir şey vardır ama Allah onu oldurmaya kadirdir. Kardeşlikten bahsetmiştik. Bugün e, Müslümanız ama etnik farklılığımızdan ötürü bir araya gelemiyoruz. Ama biz bunun inşallah bir gün olacağını söylediğimiz zaman bizimle dalga geçtiklerini söylediğimizde, Onlara bu ayeti kerimeyle cevap vermek gerektiğini söylemiştik. Bizim nazarımızda belki olmaz ama bunu oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz demiştik. Yine aynı şekilde şükretmek üzerinde konuşmuştuk. Hatırladınız mı dostlar? Şükretmenin nasıl olması gerektiğinin üzerinde durmuştuk. Bugün ise inşallah hepinizin bildiği bir ayeti, daha doğrusu ayetleri konuşacağız. Bugün Talut'un kıssasını konuşacağız. Talut ve Calut ordularının karşı karşıya geldiği ve bunun anlatıldığı ayetleri konuşacağız. Ama tabii onların üzerinden biz, bize lazım olanları alacağız ve inşallah azıklanıp bu akşam da evimize, evlerimize döneceğiz inşallah. Dostlar, şimdi en azından ayette bahsedilen kıssanın zihnin, zihinlerimizde canlanabilmesi için ben ayeti kerimeleri mealen okuyacağım. Biraz uzun. Toplamda iki sayfa ama en azından mesele zihnimizde canlı olmalı ki onun üzerinde konuşacaklarımız da canlı ve bereketli olsun inşallah. Mealen 246. ayeti kerimeden başlayıp 250'ye kadar okuyacağım. Biraz uzun inşallah sabretmenizi ve sabırla dinlemenizi sizlerden istirham ediyorum dostlar. Şöyle buyuruyor Allah Azza ve celle bakara suresi 246. ayet-i kerime ve sonrasında. Mealen. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, bize bir hükümdar gönder ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Yurtlarımızdan çıkartılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca,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 Talut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiçbir gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar dediler ki nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıda birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır bize cesaret ver ki tutunalım Kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Bu ilah ehril Şimdi kıymetli kardeşlerim, Talut ve Calut'un kıssası malum. Bunların üzerinden inşallahü rahmen, ben sizlerle üç tane meselenin altını çizmek istiyorum bu akşam. Üç tane konuyu sizlere azık olarak tevdi edeceğim biiznillahi Teala ta Talut ve Calut'un kıssasından... Çıkarılacak aslında çoklarca ders var ama müstakil olarak bunun üzerinde durmaya kalsak inanın 3-5 dersimizi alır. Ama toparlamaya çalıştım. Üzerinde ha bunların bizim ciddi manada ihtiyacımızın olduğunu düşündüm ve sizlerle inşallah o 3 tane hususu paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 246. ayeti kerimede geçtiği üzere hani o Beni İsrail bize aslında bir komutan göndersin Allah da onunla savaşalım demişlerdi ya. Söz verdiği halde sözünde durmayan bir kavimden bahsediyor Allah. Söz verdikleri halde sözün vaktini daha doğrusu ispat vakti geldiğinde kaçan bir kavimden bahsediyor Allah. Dolayısıyla biz bugün söz ile amelin tutarlılığını konuşacağız inşallah. Bir, önemli. Yapamayacağımız şeyleri söylemeyeceğiz. Vaat ettiysek onu yerine getireceğiz. Bir. İkincisi dostlar. İslam'da emirlik konusunu konuşacağız. Emire itaat meselesini konuşacağız. Üçüncüsü az toplulukların Allah'ın inayetiyle yardımıyla çok topluluklara galip gelebileceğini konuşacağız. Allah bize yardım etsin. Allah kolay kılsın inşallah. Bir, yapamayacağımız şeyleri söylemeyeceğiz. Önemli bir konu. Ayette Beni İsrail az önce de ifade etti. Diyor ki, ya diyor aslında diyor peygambere söylüyor. Musa'dan sonra, aleyhisselamdan sonra gönderilen peygambere salat onun üzerine olsun. O peygambere diyorlar ki, bir komutan gönderse de Allah, Allah Azza ve Celle'nin yolunda, uğrunda cihad etsek, savaşsak. Bu bir söz mü dostlar? Eyvallah. Bu bir teminat mı? Evet. Ayet-i Kerife'nin içerisinde geçiyor bakınız. Hemen bir alt cümlesinde söylüyor Allah. Peygamber onlara hitaben diyor ki, peki Allah sizin istediğinizi sizinle sınarsa, siz Allah yolunda cihad edelim dediniz ya. Bir komutan gönderse de ardından biz de Allah yolunda koştursak dediniz ya. Ya Allah bunu size farz kılarsa. Ya çocuklarımız, on eşlerimizden ayrılmışız. Savaştan kaçacak halimiz yok ya dediler ayette. Allahu ekber. Peygamber Tabir yeriniz ondan ruhunu okuyor. Beni İsrail bu ya. Hangi sözünde durmuş ki? He? Pek azı müstesna tabii ki. Ondan sonra Allah diyor ki o an geldiğinde hepsi geri döndüler, kaçtılar, gittiler. Şimdi demek ki biz bugün ciddi bir meselenin altını aslında konuşacağız. Nedir o? Yapacağımıza dair Allah'ın rızasını kazanmak adına yapacağımıza dair verdiğimiz teminatları ancak bir şeyle ispat edebiliriz ki o da amel etmektir. Ben Allah Azza ve Celle'nin daveti uğrunda şöyle şöyle koşturacağım. Vakti saati geldiğinde koşturmayı ancak amelle ispat edebilirsin. Sözünde hakiki olduğunu, sözünün eri olduğunu ancak amelle ispat edebilirsin. Allah yolunda cihat edeceğiz. Vize yeter ki bir komutan göndersin dediler. Vakti saati geldiğinde sözünün eri olmadılar. Öyleyse bugün bizler Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak adına teminat veriyor isek istirham ediyorum. Allah ancak şundan razıdır. Eğer ki bizim amelimiz sözümüze tutarlı olursa Allah bizden razıdır. Doğru mu? Eyvallah. Öyleyse sohbetime bir cümleyle başlayayım. Sakın ha şunlardan olmayalım. Kimlerden? Güneş verdiği sözü gölgede bozanlardan olmayalım güneşte söz verip de gölgede bozanlardan olmayalım İnşallah. Allah Azza ve celle'nin rızasını kazanmak adına ben şunu şunu yaparım dediyseniz Allah'ın izniyle bunu yapacağım diyorsanız kardeşim sözünüzün eri olmak için o teminatta bulunduğunuz işi yapınız yapalım çünkü Allah katında en iğrenç şey yapmadığı halde konuşan adamdır. Saf suresinde Allah azze ve celle öyle buyurmuyor mu? Semud billah. Ya eyühellezine amenu limen takulun ma la tafalun. Kburamaktağın da Allah, an. T. K. O. L. Bize sesleniyor Allah. Diyor ki Ey iman edenler, lima T. K. O. L. Yapmadığınız şeylerin için söylersiniz diyor Allah Azza Ve Celle. Ey iman edenler dedi ve Allah bizi muhatap aldı. Dedi ki iman edenler yapmadığınız halde yapmayacağınız şeylerin için konuşuyorsunuz. Vallahi bitse iyi ayet. Keburamaktan indallahi en la Allah nazarında en iğrenç şey. Allah'ın kötü gördüğü şey. Allah azza ve celle'nin nefret ettiği şey. Kişinin söyleyip de yapmadığı şeydir. Allahu akbar. Beni İsrail işte böyle yaptı. Dedi ki göndersin bir komutan. Biz onun ardında savaşırız dedi ama savaşmadılar. Vallahi bu ayet bize çoklarıca öğüt bahşediyor. Ne diyor biliyor musunuz zımnen? Bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesini söylüyorum. Amel etmeyeceğimi şeyi söylemeyeceğiz. Allah bunu kaydediyor çünkü. Ve Allah diyor ki ben bundan hiç hoşlanmıyorum. kabura makten indallah. Allah nazarında bu çok iğrenç bir şeydir. Ne o iğrenç olan? Yapmayacağımız şeyleri söylemek. Demiyor muyuz bazen dostlar? Allah rızası için bu sualimin ardından size ben birkaç saniye vereyim. Siz de düşünün. Şunu demiyor muyuz? Ah ben olacaktım ki. He? bir fırsatım olsun bak ne kadar infak ediyorum sahabelerden bunun için çoklarca örnek yok mu şöyle param olsun zekat vereceğim bunun için bana Allah'a dua et de mal versin diyen sahabeleri okuduk Allah o imkanı verdiğinde onunla amel etmeyi Allah ona nasip etmedi vallahi bu ayetin azı bu yapacağımız şeyleri söyleyeceğiz Başka bir ifadeyle sadık bir mümin olabilmenin yolu konuştuğumuz şeyleri amel etmektir. Tekrar söylüyorum. Sadık bir mümin olmak istiyorsak söylediklerimizle amel edeceğiz. Bunun en güzel örneği aslında İbrahim Aleyhisselam'dır. Doğru mu dostlar? Hani mufassırlar tefsir kitaplarında hep yer vermiştir. Ben o kıssanın detayına girmiyorum. Ama şunu anlatmak için bu konuya değinme ihtiyacı hissettim. Biz Allah nazarında makbul bir kul olmak istiyorsak sözümüzle amelimiz tutarlı olacak. Söylediklerimizle amel edeceğiz. Gönder bize de bir komutan ardında savaşalım. Söylemesi kolay. Vakti saati geldiğinde... O teminatın ispatı ancak amelle olur. Yoksa ne olur? Kellim kellim, la olur. Allah razı değil. İbrahim aleyhisselam, rivayetlere göre, ki bahsettiği rüyasından anlıyoruz ki, rüya mevzusu Kur'an'da geçiyor, dolayısıyla mutevatirdir. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi bana bir evlat ver. Onu vakti saati geldiğinde sana feda kılayım. Doğru mu? Eyvallah. Subhanallah. Feda ettiği şeyin altını çiziyorum. Siz, ben Allah bana imkan verirse vak vaktimden feda edip İslam daveti taşıyacağım. Zor bir şey değil. Kolay değil de zor da değil evladı Allah uğrunda feda etmek kadar vallahi zor değil. Bakınız İbrahim aleyhisselam ne diyor ya Rabbi bana diyor bir evlat ver vakti saatı geldiğinde sana feda edeyim. Ki bunu İsmail aleyhisselama söylerken ayetine yer almış. Diyor ki ey oğulcum ben diyor seni Allah uğrunda feda ettiğimi rüyamda gördüm. فَنْظُرْ مَذَا تَرَى ne düşünüyorsun bunun hakkında? Evladına soruyor, diyor ki, ben seni rüyamda Allah uğrumda feda ederken gördüm. Bu rüyayı hakkında, bu rüyayı nasıl yorumlarsın, ey oğulcum dediğinde ye أَبَتِ اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ sabirin السَّابِرِينَ Allahu Akbar diyor ki, ey babacığım sen ne ile emronulduysan Neyi söz verdiysen, neyi yapman gerekiyorsa, neyin teminatını verdiysen onu yap. Evladın İsmail'i sabredenlerden bulacaksın inşallah. Allah ikisi hakkında ne dedi? فَلَمَّا أَسْلَمَا dedi Allah. O ikisine dedi ki onlar teslim oldular. Onun için biz ne diyoruz? Ya Rabbi bize İbrahim'in sadakatını... İsmail'in teslimiyet anlayışını ikram et diyoruz. Doğru mu? Ne dedi Allah İbrahim aleyhisselamdan için? Sözünün eri dedi ona. Bizim jargonla söylüyorum. He? Bizim mahallemizin jargonuyla söylüyorum. Sözünde duran adam dedi İbrahim aleyhisselamdan için. İbrahim aleyhisselamı Peygamberimiz anlatırken aleyhissalatu vesselam dedi ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَٰهِمْ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيَّا dedi ki kitapta İbrahim'den de bahset o sözünde duran sadık bir peygamber dedi Allah'a sığar size ben birkaç saniye vereyim de evladınızı Allah uğrunda bir feda edin yıllar öncesinde bunun sözünü vermiş olun Vakti saati geldiğinde de al ya Rabbi. Ben senin rızanı kazanmak adına bir teminat vermiştim. Vakti saati geldiği için evladımı senin yolunda kurban ediyorum deyin. Kardeşiniz Abdullah sussun da siz bu beş saniyeyi düşün. Kolay mı? Dostlar? Vallahi değil. Nutkumuz tutuldu değil mi? Ama Allah... Muhammed aleyhissalatu vesselam İbrahim'den için dedi ki Sıddîkan nevhiyyâ Sözünde duran adam gibi peygamber. Allah bize de nasip etsin. Tabi bu konuyla alakalı olarak söylenecek çok şey var ama benim aklıma gerek münferit gerek toplumsal gerekse idarecilerimiz açısından Söz ile amelin tutarsızlığı yine aklıma geldi. Biz yeri geliyor bugün ensar olmaktan bahsediyoruz. Doğru mu? He? Başımızdaki idareciler şu kadar yardım ettik. Bu kadar Suriyeli'ye el açtık. Bu kadar işte mazlumun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Teminat mı? Teminat. Ama vallahi eğer ben bugün şu iki gözümle Filistin'de Mescidi i Aksa'da Allah azza ve celle'nin etrafını mübarek kıldığı topraklarda gasıf Yahudi kâfirlerinin kör kurşununa düçar kalmış ve şehit olmuş bacımızı görüyorsam derim ki vallahi sen sözünün eri değilsin. Sen sözünün ardında duran, sözünü ispat eden birisi hiç değilsin. Hani mazlumun yanında idin, ha? Hani Suriyeli Müslümanların yanı başında idin. Hani mazlumlara sahip çıkan idin. Bu bir söz mü? Vallahi söz. Bu bir teminat mı? Vallahi teminat. Ama eğer ki sen bir tarafta bu sözü gündeme getiriyor, diğer tarafta da Müslümanları katlettiği o kanlı eli sıkıyorsan vallahi bu ümmete ihanet ediyorsun. Sözünün eri hiç değilsin. Doğru mu? Allah sizden razı olsun. Allah size cennet versin. Vallahi böyle. Bu nasıl bir tanakız ya? Katliam yaptılar Filistin'de. Günlerce gündemden düşmedi. Cadde, sokak, gece, gündüz, yaşlısı, genci, Filiz gibi delikanlı kızlar hiçbirisini ayırt etmeden kör kurşunla kurşunladılar. Hani yanındaydınız mazlumun? Hı? Ama yine bu gözler şahit ki siz mazlumun yanında olmayı vaat ettiniz ama zalimlerle aynı yerde saf tuttunuz. Sizler de şahit misiniz kardeşim Vallahi öyle. Buyurun. Ayet bunu anlatıyor. Dediniz ki mazlumlara yardım edeceğiz. Ederiz. Beni İsrail'de savaşırız dedi. Vallahi tutmadılar onlar sözlerini. Ensar olduğunu söylüyor ya. Gecenin en güçlü azlıklarından bir tanesini söylüyorum. İstirham ediyorum. Bu gece azığım olsun olmaz mı? Söylüyorum. Rabbimin inayetiyle söylüyorum. Diyorum ki bugün Ensar olmak lafla değil icraatla olur. Konuşmakla olmuyor. Kim gibi? Medineli Ensar gibi. He? Doğru mu? Eyvallah, muhterem hazır olun. Bugün ensar olmaktan bahsediyorsak, ensar olacağımızı vaat ettiysek, vallahi bu zalimlerle el sıkışmayı değil, mazlumlarla yan yana olmayı gerektirir. Sözünün eri olmak böyle bir şeydir. İbni Abbas, Akabe'de ensarı sınamıştı, hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı dostlar? İbn Abbas gitmişti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına. Onunla birlikte gitmişti Akabe'ye. Ebûs ve Hazret'e hepsi var. Sa'd İbni Muaz'ından tutun da diğer bütün adını belki zikretmediğimiz sahabeler var. Daha hiç kimse söze müdahil olmadan İbn Abbas, hmm? Radıyallahu an. Sonradan Müslüman oldu, malum. O zaman daha Müslüman değil. Dedi ki ben bizde ben, ben dedi bir konuşayım <gülüyor> İbn Abbas dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den için dedi ki bizim için değerli çok değerli bakınız dedi yani Muhammed'e Mekke'de dirlik vermediler onun bir davası var onun bir risaleti var taşıdığı siz şimdi benim yeğenime Muhammed'e davasına Risaletine, İslam davasına sahip çıkacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Böyle bir şeyin sözünü veriyorsunuz. Şimdi Allah için konuşun dedi İbni Abbas. Dedi ki yeğeni Muhammed'e, onun davasına, onun risaletine sahip çıkmayacaksanız, bırakın ben Muhammed'e alayım Mekke'ye gideyim. Böyle deyince dedi ki Ensar, Dedi ki vallahi biz ailemizi, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, malımızı, mülkümüzü nasıl koruduysak Allah sözümüze şahittir ki biz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi risaletini ve davasını inşallah koruyacağız. Bu bir söz mü? Teminat mı dostlar? Vallahi teminat. Şimdi vakit, bu sözü sınama vakti. Götürdüler Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ı Medine'ye. Götürdüler Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'la birlikte, Resulullah'ın davasını ve İslam Risaletini. Sahip çıktılar mı? Vallahi çıktılar. Hayatlarını feda etmek pahasına çıktılar mı sözlerine? Sahip çıktılar vallahi. Ebu Akil, onu bir misafir edeyim ben size. Bakınız Ensar sözünün nasıl eriymiş. Olacaksa bugün başımızdaki yöneticiler Ensar böyle olmalı vallahi. Aksi takdirde sözlerin eri değillerdir. Ensar bir söz verdi i̇bn Abbas'a. Resulullah da elini uzattı onlar beyat etti Resulullah'a cennet mukabilinde. Doğru mu? Yemame'de savaşırken Ebu Akil gerçekten mücehid bir sahabe. Ebu Akil radıyallahu anh Yemame savaşının başlarında çok ciddi bir yara alır ve onu yaralıların bulunduğu bir çadıra götürürler. Ensarın söze çahip çıkmasını anlatacağım ya. Dikkat buyurun dostlar. Savaş devam ederken baktılar ki Müslümanlar ve ashab dağılmak üzere. Kaçışıyorlar savaştan. Artık toplu halde savaşmaktan vazgeçmişler. Yavaş yavaş iş yenilgiye doğru giderken, bir sahabe yüksek bir tepenin üzerine çıkıyor. Aynen şöyle nida ediyor. Ensardandır kendisi. Diyor ki, ey ensar topluluğu, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bediye'yi hatırlayın. Uhud'u hatırlayın. Ve bütün katıldıkları savaşları zikrediyor. Allahu akbar. Tepeye çıkmış, ey ensar topluluğu Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın diyor sadece. Abu Akil yatıyor. Yattığı yerden zor şer Ebu Akil kalkıyor. Hatta rivayette kılıcına yaslanıp da ayağa kalkabildiği anlatılır Ebu Akil'in. Hemen Abdullah ibn Ömer'dir rivayeti tutar onu. Der ki Ebu Akil senin adım atmaya mecalin kalmamış. Nereye gidiyorsun? Ebu Akil'in cevabına bakın. Sözünün eri sözünün. Diyor ki sen herhalde işitmedin. Ey ensar topluluğu diye bana seslendi. Ben ensardanım. Yaralılar topluluğu diye hitap etmedi. Benim Allah'a ve Resulüne vermiş sözüm var. Diyor ki benim önümden çekil. Savaş meydanında ilerlerken ona engel olan bir ağırlık hisseder ki bakar kolu. Der ki ey kol sen Allah'a ve Resulüne verdiğim sözü yerine getirmeme engelsin. Tutar keser kolunu Ebu Akil. Der ki sen nasıl benim sözüme engel olabilirsin ya? Ha? Ama Ebu Akil şehit olmuştur o savaşta. Abdullah İbni Ömer'dir bunun ravisi. Sözünün eri mi? Eri vallahi. Bugünkü yöneticiler de ensar olacaksa böyle olacak. Mazlumun yanındayız biz. Ertesi gün aynı saatte Müslümanları bombalaması için üstlerini onlara açarsan sen sözünün eri değilsin vallahi. Allah bu sözünden ötürü size hesaba çekecek. Ama... Ben başka bir sözünde duran birisini misafir edeceğim size. Bütün sahabelerin muallimidir o. Sizinle mualliminiz benim de ve ümmeti Muhammed'in yavmül kıyamete kadar muallimi. Bakınız bir söz verildiği zaman Allah'ın rızasını kazanmak adına bir taahhüt verildiği zaman sözünde nasıl durulur? Kim? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Herkesin muallimi dedik ya. Ashabın muallimi dedik ya, kim olacak başka? Biliyorsunuz, Ummu, Ubey bin Halef ve Ummu bin Halef var. Umey bin Halef ve Ubey bin Halef. iki kardeş bunlar. ikisi de Mekkeli Müşriklerin azılıları. Doğru mu kardeşlerim? Umey bin Halef ve Ubey bin Halef. Ubey bin Halef bir gün Mekke sokaklarında atıyla gezerken Resulullah aleyhissalatü vesselam karşılaşır. Der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durdurur Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Der ki şu atı gördün mü? Bindiği atı gösterir. Şu atı gördün mü? Der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gördüm. Der ki bu ata her gün 16 ölçek darı yediriyorum tekrar edeyim mi? Bu atıma her gün istisnasız aksatmadan 16 ölçek darı yediriyorum ki karşılaştığımız günde seni öldürürken ayağı tökezlemesin. Seni öldürmek için yetiştiriyorum bu atı. Bu. Ubei bin Halef. böyle söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam biz vakarlı durmayı ondan öğrendik. Zalimden korkmamayı ondan öğrendik. Kafire eğilmemeyi biz Resulullah'tan öğrendik. Dedi ki Ubey Allah Azza ve celle bana inayet ederse ve bir gün bizi karşılaştırırsa Muhammed seni öldürecektir. benim peygamberimi bir gülün içerisine hapsedenler Resulullah ihanet ediyor şu cümlenin ağırlığına bakın ya dostlar Ubey bin Halef Resulullah'a tehdit ediyor bu ata 16 ölçek darı yediriyorum ki seni bir gün öldüreyim diye senin üzerine koştuğumda ayağa tökezlemesin diye Resulullah aleyhissalatu vesselam da ona vakarla diyor ki Ubey Allah'ın inayetiyle bir gün karşılaşırsak bil ki Muhammed seni öldürecek Söz mü? <gülüyor> taahhüt mü? Vallahi taahhüt. Bedir'de Müslümanlar Ubey bin Halef'i yere gömdüler. Katlettiler ağabeyini. Onda kin. Ondan sonra gurur. intikam hırsı Ubey bin Halef'te zirve. Gün uğut. Ve bir fırsatını buluyor. Uzatmıyorum dostlar. Çünkü rivayet hakikaten uzun. Bir fırsatını buluyor. O 16 ölçek darı yedirdiği atını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine doğru sürüyor. Dikkat edin. Ashab da hadiseyi biliyor ya. Baktılar ki Ubey bin Halef Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine doğru geliyor. Sahabeler hemen Resulullah'ın önünde bir siper. Ama Zişan Efendimiz bize öğretircesine Subhanallah diyor ki Ashabım açılın. Çünkü ben Allah'a söz verdim. Onun katli Muhammed'in üzerine vaciptir. Ve Resulullah mızrakla Ubey bin Halef'e reseriyor. Çünkü onun katli Muhammed'in üzerine vacipti. Ben Allah'a söz verdim. Bitmedi. Bir rivayete göre müşrikler yanına geliyor. Diyor ki Ubey bin Halef, katil aramayın diyor beni Muhammed öldürdü. Ne diyorlar biliyor musun? Diyor ki Ubey daha ölmedin sadece yara aldın. Bu ne karamsarlık sadece bir yara aldın deyince Ubey bin Halef ne diyor biliyor musun? Muhammed aleyhissalatü vesselamdan için o beni öldüreceğini Mekke'de söz vermişti. Bugün göz göze geldiğimizde o kadar kararlı baktı ki bırakın mızrağı üzerime tükürseydi vallahi ölürüm. Bırak mızrağı diyor. O kadar kararlı baktı ki benim yüzüme. Sadece tükürseydi ölürdüm diyor. Vallahi ölüyor. Sözünün eri mi? Vallahi eri. Allah bize sözünün eri olmayı nasip etsin. Dedi ki iki. Talut kıssasının ikinci azı. Dedi ki İslam'da emirlik sistemi. İnşallah sonraki surelere Allah bizi kavuştursun. O surelerde inşallah emirlikle, itaatla ilgili çok ayetler geçecek. Dolayısıyla ben bugün müstakil olarak bunu çok ciddi teferruatıyla anlatmak istemiyorum. Sadece Talut'a gelen itirazlar üzerinden emire itaatla alakalı bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ayette de geçiyor. Peygamber, o dönemin peygamberi Talut'u Allah'ın emriyle, Allah'ın inayetiyle, izniyle, komutan tayin edince, hükümdar tayin edince itiraz ettiler. Dediler ki, nasıl olur? Zengin biziz. Soyu sopa olan biziz. İmkanı olan biziz. Allah kimi takdir etmiş? Hiç. Ta'lutu yani fakir. Ama Allah Ta'luta ayrıca sonradan özellik ikram etmiş ki nedir o? Ayetle söylüyor. Fazade Allah Azza ve Celle onun üzerine ilave yaptı diyor. Onu güçlendirdi. Neyle? İlimle ve de fiziki güçle. Ama konu bu değil. Burada belki altı çizilmesi gereken bu gecenin ikinci azı olarak şudur. Eğer ki meşru bir zeminde altını çiziyorum. Meşru bir zeminde emir tayin edildi ise ona itaat farzdır. Halas. Marufu emrediyorsa itaat farzdır. İtaat etmeyen haram işlemiş olur. Çünkü üç de olsanız doğru mu? Üç de olsanız sefere çıktığınızda birinizi emir tayin edin ve itaat edin. Ama meşru bir dairede meşru bir alanda. Biz... Bu Talut komutan seçildiğinde Beni İsrail'in gösterdiği tepkiyi Medine'de Usame orduya komutan seçildiğinde bazıları tarafından da yapıldığını görüyoruz. Hatırladınız mı dostlar? Usame'nin ordusunu Allah'ın Resulü teçhiz edip Usame'yi o ordunun başına komutan tayin ettiğinde hatta bir isim vereceğim size. O isim dedi ki Ayş ibn Ebi Rebi'a dedi ki dedi bu nasıl olur dedi ya. Bir muhacirlerden değil. Ebu Bekir değil. Ömer değil. Halid bin Velid. Saad bin Abi Vakkas. Abu Ubeyde bin Cerrah. Bunların hiçbirisi yok. Usame. Bunu duyunca Resulullah aleyhissalatu vesselam hasta yatağından kalktı. İbni İnşa'mı açın bakın dostlar. Minbere çıktı. Dedi ki kulağıma kötü şeyler geldi. Dedi siz Usame'nin babasına da aynı şeyleri söylemiştiniz. Mute, Zeyd bin Haris. Aynısını söylemiştiniz. Ama babası Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü'nün verdiği görevi hakkıyla ifa etti. Şimdi sıra onun evladında. Dolayısıyla biz bugün başımıza tayin edilen lider, emir bu komutada, eğer ki meşru ve ma'ruf bir zeminde ise itaat edeceğiz. Lakin, benim asıl konuşmak istediğim mesele ne biliyor musunuz? Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, bakınız. Geçenlerde yine böyle sohbet ederken bazı hocalarımızla, liderlere yahut da zamanında yöneticilik yapmış, idarecilik yapmış, belli bir topluluğa, belli bir gruba liderlik yapmış, beylerimize hürmetsizlikten konuşuyorduk bir konu. Bir mevzu açılmıştı. Vallahi İslam'ın ölçüsü şu. Eğer ki mağruf ve meşru bir zeminde bir lider tayin edildiyse bizim üzerimize itaat farzdır. Vallahi o emirlikten ayrıldıktan sonra bile hürmet İslam kültüründe vardır. Ama biz bunu kaybettik. Emirim mi değil. Hem size bir söz söyleyeyim mi? Tarih kitabından aldım, hoşuma gitti. Hazreti Ömer radıyallahu an. Usame'nin ordusu gitti, geldi yıllar sonra, bir gün sokakta yürürken karşıdan Usame'yi görüyor. Duruyor, Usame'yi karşılıyor. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamını verdikten sonra diyor ki, Merhaba komutanım. O geçtikten sonra geçiyor. ihtiram. Ama meşru ve ma'ruf Allah'ın razı olduğu bir zeminde olursa bize itaat vardır. Aksi takdirde yoktur. Tam bu dersleri hazırlanırken hep Allah azze ve celle hikmetinden sual olunmaz. Bana bir mail geldi. Mailde bir tane videomun altında bir yorum var ve o yorum sahibi bana diyor ki hocam Demokrasiyi eleştirip duruyorsunuz da bugünkü yöneticilere itaat Allah'ın emridir. Ayeti de koymuş oraya. <Sessizlik> ayet mi? Ayet valla. Ayet orada da sen yanlış bakıyorsun mübarek. Bana yorumda itaat etmenin bugün mevcut liderlere itaat etmenin farziyetini hatırlatıyor. Ben de madem mevzu açıldı Hani itaat maruftadır dedim ya, emire itaat edilmelidir ama tek bir şartla dedim ya neydi? Meşru ve maruf bir zeminde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, اِنَّمَا bil بِالْمَعْرُوفِ İtaat ancak Allah'ın razı olduğu işlerdedir. Peki ben size sorayım mı? Bugün bizi yöneten yöneticiler, bizim başımızdaki idareciler, Allah aşkına kardeşiniz Abdullah sussun da siz söyleyin. Bugün onlar marufla mı emrediyor? Vallahi hayır. Öyleyse ben de sizden aldığım cesaretle şöyle nida edeyim. Bana yazan kardeşime söyleyeyim. Bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini savunanlara söyleyeyim. Diyeyim ki kardeşlerim siz benden bugün helalleri haram, haramları da helal yapan insanlara... İtaat etmemi istiyorsunuz Allah bunun neresinden razı Bugün siz Öyle bir şeye itaat edin diyorsunuz ki bana Vallahi o kimseler Allah'ın helallerini haram Haramlarını da helal yapan Demokrasinin bekçiliğini yapıyor Onlar Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan demokrasinin havariliğini yapıyor. Ve bunun bekçiliğini yapanlara benden itaat etmemi istiyorsun. Allah azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu itaat vallahi bu değil. Değil. Revai hak mıdır ya? Benden böyle bir itaatın farz olduğunu isteyeceksin söyleyeceksin halbuki kendisine itaat etmemi istediğin kimse Allah Azza ve celle'nin haram dediği zinayı helal kılıyor Allah Azza ve celle'nin haram dediği içeceği helal kılıyor benden böyle bir sistemin bekçiliğini böyle bir sistemin havariliğini yapan bir kimseye itaat etmemi nasıl beklersin bu mu sizin itaat anlayışınız Ha? Vallahi değil. Allah azza ve celle şahit olsun ki vallahi de, billahi de, tallahi de harama davet edene itaat etmeyeceğiz. Allah bize güç versin. Ne demek ya? Sen Allah azza ve celle'nin sözünün hakim olmayacağını deklar edeceksin. Onun mülkünde, hanesinde, ardında ve sözünün ve hakkının olmadığını söyleyeceksin. Buna davet eden adama da benim itaat etmemi isteyeceksin. Ben de derim ki heyhat, ittakullah, ittakullah. Allah'tan kork. Böyle bir itaatten Allah razı değil. Ama ben aslında onları suçlamıyorum biliyor musunuz dostlar? Vallahi bakın kardeşim ayeti yazmış ondan sonra altına da şöyle bir dipnot düşmüş ya hocam diyor filan hocanın videosunu izlemedin mi o diyor demokrasi caizdir böyle diyor altına da videosunu da eklemiş onu sonra diyor ki hocam vallahi şu başka hoca var ya o da diyor demokrasinin bu şartlarda caiz olduğunu ve diyor başındaki yöneticilere itaatın farz olduğunu söylüyor diyor ki doğrucu davut sen misin ben de hakikaten husnü zanlı diyorum ki vallahi esas suçlu onlar değil. Samimi söylüyorum esas suçlu bugün masumane bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini söyleyenler değil. Hiç mi suçlar yok? Var tabii ki ama esas kabahatlıyı söylüyorum. Esas kabahatlıyı söylüyorum. Nasıl ki esas suçlu kundaktaki yavruyu cami avlusuna bırakan annesi ve babasıysa Vallahi bugün asıl suçlu, temiz, ümmeti Muhammed'i demokrasinin kucağına bırakan alimler, yöneticiler ve kanaat önderleridir. Çünkü bu ümmet demokrasiyle ve daiklikle yıllarca barışık değildi. Doğru mu? Kim barıştırdı? Hı? Bugün okuyoruz. İşte bugün yıl dönümü. Şerir günün yıl dönümü. Hilafetin ilga edildiği ve cumhuriyetin ilan edildi. Bugünümüzü öven ve fazilet diyen alimler yok mu? Var. Peki bize demokrasiyi kim sevdirdi? Bence asıl suçlulara bakmak lazım. Doğru mu? Ümmeti Muhammed'in nazarında demokrasi ve laiklik repertuarlarında yoktu. Kelime hazinelerinde bundan 50 sene önce sorduğun zaman deseydin ki ya demokrasi ne? Sana ne derdi? Karın doyuruyor mu? Bilmez. Ne bilsin Mehmet amcam, Ramazan amcam? Ne bilsin? Bence var ya, gelin bu gecenin en hayırlı azışı olsun. Biz bugün, nasıl ki cami avlusunda masum çocuğu bırakan, anne ve baba asıl suçluysa, bugün ümmeti Muhammedi, yıllarca demokrasiyle barışmamış Müslümanları, demokrasinin kucağına bırakan, ve bırakanlarda arayalım asıl suçlu. Suçlu. Allah Azze ve Celle Köklü Değişim Dergisi'nden razı olsun. Daha bugün yayınlanan bir anket konumuza ne kadar da isabet buyurdu değil mi? 5000'e yakın insan üzerinde yapılan bir anket araştırması ki ciddi bir anket araştırması. 18 yaşından küçükler dahil edilmemiştir. Anketi yapanlar akrabalarına dahil etmemiştir. Çok ciddi Sokağın nabzını tutularak yapılan bir ankette demokrasi sizce İslam'dan bir parça mıdır sorusuna ya Rabbil Alemin bu ümmetin evlatları yüzde yetmişi demokrasi İslam'dan değildir demiştir. Ama ümmet git gel ya öyle de şu hoca bir şey olmaz dedi. Ne yapıyorsun Ahmet amca'm? Ne yapsın Mehmet amcam? Demokrasiyi sevdirenler değil midir asıl suçlu? Vallahi öyle. Bizde bize haramı sevdirenlere itaat yok. Allah'ın izniyle. Asıl suçlular onlardır çünkü. Gemi de yolculuk yapıyormuş. İnsanlar kocaman bir gemi tabii. Asıl suçlu anlatacağım ya. Biraz tebessüm edelim dostlar. Deniz ve gemi kocaman bir gemi. insanlar yolculuk yapıyor. Ama tam denizin ortasında yolculuğun orta yerinde hava dönmüş. Bir fırtına bir yağmur dalga, rüzgar tamam gemi alabora olmamış ama durum çok ciddi. Herkes bir yerden tutunurken orada güvertede birisinin ayağı dengesi kaybı sayınca denize uçmuş. Aman Allah'ım. Boğulmak üzere imdat, imdat. Yolcu aşağıda denizde çırpınıyor kurtulmak için. Tabii hemen kaptan müdahil oluyor olaya. Tayfalarına diyor ki atlayın. Atlayın diyor hemen şu yolcumuzu kurtaralım. Bir zarar ziyan gelmeden atlayın. Ama fırtına, rüzgar, gemi tam böyle bir kıyamet mahşer vakti gibi. aynı yani Herkes bir telaş içerisinde tayfalardan kimse atlamaya cesaret edememiş. Kaptan demiş ki vallahi bana hiç bakmayın demiş. Ben zaten yaşlı başlı bir adamım. Demiş ki tayfalardan atlayın hiç mi Allah'tan korkan biriniz yok atlayın demeye kalmadan ikinci kattaki güverteden 70 yaşında bir amca atlamış. Zor şer uzatmayalım. Yolcuyu çıkarmışlar. Hayatını kurtarmışlar. Artık derin bir nefes aldıktan sonra tabi bütün kocaman gemi müfredatıyla birlikte yaşlı amcanın yanına gelmiş. Demiş ki amca vallahi tebrik ederiz ya hiç kimse cesaret edemedi hiç kimsenin yapamadığı hiç kimsenin yapmak istemediği şeyi yaptın demiş. Kaptan da tutmuş adamı bir güzel kucaklamış. Demiş ki vallahi taltif ediyorum seni tebrik ediyorum seni. İyi ki kurtardın iyi ki varsın neyse uzatmıyorum o arada yaşlı amca hafif kafasını kaldırmış. Demiş ki lan kaptan onu bunu bırak demiş beni aşağı iteni bul <gülüyor> bilerek atlamamış yani Vallahi bu ümmet demokrasinin kucağına kendiliğinden gelip oturmadı. Bize demokrasiyi sevdirenler asıl suçludur. Doğru mu? Öyleyse kimin suçlu olduğunu bileceğiz inşallah dostlar. Dolayısıyla bu harama teşvik eden, haramda yarışmak için bizi çağıran, Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal sarmaya davet edenlere icabet etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Son konu ise ne dedik? Az topluluklar çok topluluklara Allah'ın inayetiyle galip gelecektir. Tavlut'un ordusu gelmiş midir? Gelmiştir. Rasulullah'ın ordusu gelmiştir. Tarihte gelmiş midir? Gelmiştir. Dolayısıyla ben diyorum ki dostlar. Galibiyetin temelinde yatan esas çokluk değildir. Bu da. Dersimizin üçüncü başlığının azı olsun. Galibiyet, yani zafer, bizim şu anda istediğimiz şey doğru mu? Allah'ın nurunu yeryüzüne ikmal etmesi. Bu, zafer mi zafer? Bunun esasında temelinde yatan şey kemiyet değil, keyfiyettir. Nedir? Allah'a iman, Allah Azze ve Celle'den yardımı beklemek lazım. Yardımı ona hasretmek. Dolayısıyla dostlar hani ne diyor Allah Azze ve Celle? S-S-S-A'zı <Sessizlik> ve Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Dedim ya bildiğimiz bir mevzu ben bu konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Çokluğumuza güvenmeyeceğiz. Bugün ben diyorum ki Allah'ın izniyle hayırlı, muhlis Allah'tan hakkıyla korkan kardeşlerle müslümanlarla biz yeryüzünde ikinci raşidi hilafeti yeniden niqama edeceğiz. Adam ne diyor? Kaç kişisin? Ya liste mi tutuyorum? Tarihte müslümanlar ne zaman zafer için liste tutmuş? Siz söyleyin. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Bedir'e gideceğinde bir kişi eksiğiz ya gitmeyelim mi dedi? Yok ya tamamlayamadık sayımızı raşidi ilafet projesinden vaz mı geçelim diyelim bugün çünkü biz zaferin Allah'tan olduğuna inanıyoruz sayı çokluğunda değil Allah bunu huneyinde bizi sahabeleri tabir yerinde ise terbiye etmedi mi tevbe suresi dedi ki siz çokluğunuzla kibirlendiniz bederi unuttunuz Uhud'u unuttunuz Hendek'i unuttunuz Çokluğunuzla iş yaparız Zannettiniz Dedi ki çokluğunuza güvenmeyin dedi Allah Ne dedi biliyor musunuz Ayeti söyleyeyim mi Dedi size yeryüzü dar gelmişti Dar ta ki Allah yardım edene kadar Çokluk Zafer için asılmaymış Değil Sabit İbni Akrame Radıyallahu anh Mute'de biliyorsunuz Muhta müthiş bir orduyla geldi Müslümanlara orduyu görünce Ebu Hureyre yanında radıyallahu anh diyor ki Sabit bin Akram radıyallahu anh diyor ki Ebu Hureyre diyor ben diyor ordunun ucunu görsem sonunu göremiyorum diyor ne kadar kalabalık diyor biz bunları mı yeneceğiz i̇şte hele silahlarına bak diyor yani tecizata bak Ebu Hurere radıyallahu an kendisi katılmamış ama biliyorsunuz çok sonraları iman etti. Subhanallah. Diyor ki Ebu Hurere radıyallahu an sufahilerden olduğu için çözmüş işi. Diyor ki sen Bedir'de diyor bizim nasıl galip geldiğimizi hiç okumadın mı? Hiç farkında değil misin? Unuttun mu? Allah azza ve celle'nin yardımı olmasaydı biz Bedir'de galip gelemezdik. Dolayısıyla bu rivayetin üzerinden biz şunu öğreniyoruz. Allah azza ve celle'nin yardımı olmadıktan sonra kemiyet hiçbir şey ifade etmez. Ve biz de diyoruz ki bir iznillahü taala bugün sayılarımız kaçtır bilmiyorum. Ama muhlis mi? Muhlis. Allah azza ve celle'ye kulluğa hasretmiş mi hayatını? Hasretmiş. İn tansurullah yenzurkum. Bu ayeti hayatının merkezine oturtmuş mu? Oturtmuş. Ve biz inanıyoruz ki Vallahi ve billahi Biz görelim ya da görmeyelim Allah azza ve celle yardımını Nusretini ikram edecektir. Tek duamız ne biliyor musunuz? Allah bize görmeyi nasip etsin. Duamız o. O. Herakl'ın ordusu ve bitiriyorum inşallah. Herakl'ın ordusu ashaba yenilmiş. Ashab perişan etmiş Rum ordusunu. Ondan sonra ihtiyaç duymuş hemen ordusunu toplamış Herakl. Demiş, geçin bakalım. E rivayete göre de Antakya bölgesinde yaptığı söyleniyor. Bunu. Toplanıyor. Herakl askerlerine konuşmaya başlıyor. Perişan etmiş ashab Müslümanlar onları. Allahu akbar. Allah'ın izniyle. Diyor ki birkaç soru soracağım size. Ve başlıyor sormaya. Allah diyor sizi kahretsin önce. Böyle başlıyor. Subhanallah. Diyor ki Allah sizi kahretsin. Savaştığınız diyor. Yenildiğiniz diyor. Meydanlarda yenildiğiniz sizin gibi insan mıydı değil miydi bana söyleyin. Oradan birisi diyor ki bizim gibi insandı. Diyor o zaman siz azdınız onlar mı çoktu? Diyor ki vallahi tam tersi biz diyor kaç misli onlardan fazlaydık. Öyleyse diyor biriniz cesur davransın da niye yenildiğinizi bana anlatsın deyince birisi kalkıyor. Tek cümle. Diyor ki biz çoktuk onlar az. Biz insandık onlar da insandı. Ama aramızda bir tek fark vardı. Onlar kulluğu Allah'a hasretmişti ve yardım ondan bekliyorlardı. Başka hiçbir şey değil. Ben de diyorum ki eğer ki bizler kulluğu Allah'a hasret değilsek ey Müslüman kardeşim ve yardımı Nusret'i Allah azza ve Celle'den geleceğine iman ettiysek bilesin ki Roma biriznillah fethedilecektir. Belki de biz bunu çok az muttaqi müminle yapacağız. Ama yapacağız mı? Yapacağız. Allah bizi o orduya asker olmay nasip etsin. Allah cümlenizden razı olsun. Allah azze ve celle taksiratımızı affı mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamü aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.